340 numaralı konu, Hazreti Ömer'in şehitler hakkındaki sözleri, evet, küfenin Ebu Ubeyd köprüsü yanında şehit olan muhtarın babası Ebu Ubeid'in yanındaki askerler de şehit oldular, ancak iki veya üç kişi kılıçlarıyla düşman çemberini yarıp kurtuldular, bunlar Medine'ye geldikleri zaman Hazreti Ömer onları görmek için çıktı, onlar halka olayı anlatıyorlardı, Hazreti Ömer onlara, neden söz ediyorsunuz, dedi, onlar, ölen arkadaşlarımıza mağfiret dileyip dua ettik, dediler, Ömer, doğruyu söyleyin, yoksa elimden kurtulamazsınız, dedi, bunun üzerine onlar, biz arkadaşlarımızın şehitliğinden bahsediyorduk, dediler, Hazreti Ömer de, kendisinden başka ilah olmayan, Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen, izni olmadan kıyametin kopmayacağını bildiren Rabbime yemin ederim, hiçbir diri, Allah katında ölünün ne olduğunu bilmez, ancak Allah'ın peygamberi bilir, çünkü Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir, kendisinden başka ilah olmayan, Muhammed'i hak ve Hidayetle gönderen, kıyametin izniyle koptuğu Allah'a yemin ederim, kişi şöhret için, asabiyet gayreti için veya dünyar için, mal için savaşır, kişinin Allah katındaki yeri de içindeki niyete göredir, dedi.